Babam 3 sene önce vefat etti. Annem, kardeşlerim annem, kardeşlerim ve benim tasvip etmediğimiz biriyle evlenmek istiyor. Biz onaylamadığımız için kapınızı bir daha açmayız dedik. Ee, acaba bir günah işlemiş olduk mu demişler. Evet, yani bu konu normalde aslında anneler çocuklarını bırakarak izdivaç yapmazlar. Normali budur. Yani bazı bölgelerde normal karşılanır ama daha ziyade bizim yetiştiğimiz ortamda anneler çocuklarını bırakarak yeni bir izdivaçı yapmıyorlar. Evet, Anormal mi? Hayır. Ama böyle bir tercih yapılıyor. Ee, peki evlense ayıp mı olur? Hayır. O da değil. Ee, peki çocukların buna karşı gelmeleri e, bence makul bir gerekçe olmalı. Yani makul gerekçe nedir? Onu burada hepsini anlatmak biraz zor anne evlenmek istiyorsa bir sebeple bunu yapıyordur. O sebeplerin her şeyini size söylemesi belki mümkün olmaz. Evet. Anne olarak evladını her şeyini açamayabilir. Mesela anne değil de baba olarak ele alalım. Bize sorular gelir. Ya işte biz yemeğini yapıyoruz. Bulaşığı yıkanıyor. Efendim elbiseleri ütüleniyor, temizleniyor. Bir de evlenmek istiyor ya diye çocuklar, gençler, oğlanlar bize yazı gönderiyorlar. Fakat onlar her şeyin bundan ibaret olduğunu zannediyor. Hayat sadece bunlardan ibaret midir? Mesela bir beyefendinin muhabbet edeceği, konuşacağı bir kişiye ihtiyacı olmaz mı? Evinizde bunu karşılayacak bir şey yoksa, hanımefendi yahut beyefendinin bunu karşılayacak biriyle evlenmesi gayet normal karşılanabilir. Burada söyleyemeyeceğimiz başka ihtiyaçlar da vardır. O sebeple bu yavrular, evet bir babalık istemiyorlar, normaldir. Yani sevdikleri bir babaları var, vefat etmiş, başka birisine baba demek istemiyor olabilirler. Ancak bu talepleri makul olmalı. Oturup annelerini ikna edebiliyorlarsa, annenin bir izdivaca mecbur kalmayacak hali varsa onu ikna etmek bu çocuklara düşer. Buna rağmen anne ben evleneceğim diyorsa ona yardımcı olmak, aklı başında birisiyle izdivaç yapmasını temin etmek noktasında yavruların destek olmasında fayda var. Ama bence bu burada her şey anlatılacak bir konu değil. Bunu mesela özel olarak müftülüklerimizde ayrı bürolarımız var. Yahut başkanlığa gelebilir. Bu meseleler kendisini daha geniş olarak anlatılabilir bu yavrulara. O açıdan ben ancak bu kadar açabildim. Çok fazla açamıyorum.